Tüm resullerin ortak müjdesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resulüdür. Ebu Hanzala. Bizleri İslam'a hidayet edip Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kılan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam önderimiz ve bizlere nefislerimizden daha evla olan Resulullah'a, pak ailesine ve seçkin ashabının üzerine olsun.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 Allah'a yalnız O'nun gösterdiği şekilde ibadet etmek. Kelime-i Tevhid iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Allah'tan başka ilah, mabut yoktur. Bu hüküm kişinin şirkten ve batıl dinlerden sıyrılıp tevhide girmesi içindir. Adeta Rabbine sadece sana ibadet edecek, dini sana halis kılarak kulluk edeceğim diye verilmiş bir sözdür. İkinci bölüm Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Bu kısım nasıl kulluk edeceğimize dair Rabbimize verdiğimiz ahittir. Allah'ın subhanallahu ve Teala bize göndermiş olduğu elçi ne demişse, nasıl yapmışsa biz de öyle Allah'a kulluk edeceğiz. Çünkü Rabbimiz bizleri direkt muhatap almamış, bize bir elçi yollamıştır. Elçiler mesajı iletir ve çekilirler. Ancak Nebi'nin elçiliği özeldir. Kıyamete dek Müslüman olmak isteyenler için elçiliği geçerlidir. Bu yazımıza konu olan O'nun gösterdiği şekilde ibadet ittiba, O'nun sallallahu aleyhi ve sellem risaletine imanımızın, nübüvvetine şahitliğimizin en belirgin halidir. Aynı zamanda bu kulluk ve davet faaliyetimizin ikinci ayağı olan sünnete davet ve bidatlerden sakınmayı ifade eder. Bu bölümden önce Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem örnekliğini, ona ittibanın zaruretini, emir ve nehilerine itaatin, iman oluşunu detaylarıyla anlattık. Tekrar etmeye gerek duymuyoruz. Bu yazımızda mümkün olduğu kadar bidat meselesi üzerinde durmaya çalışacağız. Özellikle de, İyi niyet ve şer'i maslahatlar adı altında sonradan çıkarılan, Allah Resulü'nün sünnetinde dayanağı olmayan ameller, bunların hükümleri, ortaya çıkış sebepleri, bunları uyduranların gerekçeleri ve bunların İslam ve Müslümanlara zararları üzerinde duracağız. Bidat nedir? Bidat, Arapça bir kelimedir. Öncelikle onun Arap lügatındaki kullanımını inceleyeceğiz. Beda kökü geçmişte bir benzeri olmaksızın sonradan ortaya çıkan şey için kullanılır. Arap lügatında bu kullanım sonradan çıkanın iyi veya kötü oluşuna bakılmaksızın yapılır. Ortaya çıkanın daha önce bir benzeri yoksa buna bidat denir. Rabbimizin yüce zatı için sıfatı kullanılır. Anlamı yeryüzünü ve gökleri benzersiz şekilde yaratandır. Bakara suresi 117. ayet bu ayette güzel ve övgü makamında kullanılmıştır. Allah Resulü için de ki, ben peygamberlerin ilki değilim. Ahkaf Suresi 9. Ayet Allah Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem vahiy iddiasında yalanlayan ve onu Allah'a iftira atmakla suçlayanlara cevap olarak bu ayet verilmiştir. Yani ben sonradan ortaya çıkmış ve tarihte benzeri olmayan bir insan değilim. Benden önce gelmiş peygamberlerin temhid davetini insanlara ulaştırmaktayım. Burada olumlu veya olumsuz, hiçbir anlam yüklemeden kelimenin kök anlamı kullanılmıştır. Kötü anlamda yergi makamında kullanılmasına örnek şu ayettir. Sonradan çıkardıkları ruhbanlıksa, onu biz emretmedik, Allah'ın rızasını kazanmak için yaptılar, bunun hakkını da vermediler. Hadid Suresi 27. Ayet Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i gönderdik. Peygamberliği de kitabı da onların soyuna verdik. Onlardan kimi doğru yoldadır, içlerinden birçoğu da yoldan çıkmışlardır. Sonra bunların izinden Ardarda peygamberlerimizi gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. Ona İncil'i verdik, ona uyanların kalplerine şefkat ve merhamet vermiştik.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 Yapılan şeyin iyi veya kötü olmasına bakılmaksızın sonradan ortaya çıkan şeyler için bidat deriz. Bidatin şer'i anlamı. Din dili Arapçadır. Allah Subhanallahu ve Teala kitabını bu dil üzere indirmiş, elçi olarak seçtiği nebiyi Arapça bir mesajla insanlara yollamıştır. Usulî olarak biliyoruz ki İslam Arap lügatının kelimeleri üzerinde farklı tasarruflarda bulunmuştur. Kimi kelimeyi olduğu gibi alıp İslami kavramlara dahil etmiş, değişikliğe gitmemiştir. Bu tarz kelimelerde lugavi kullanım esastır. Örneğin marit yani hasta kelimesi bunlardandır. Hastalık üzerine hüküm bina edilen kelimelerdendir. Hastanın oruç tutması meselesinde Arap lugatına bakarız. Araplar hastalık kelimesiyle neyi murad ediyorsa ruhsat hükümlerini o kapsamda ele alırız. Bazı kelimelerin anlamını genişletmiş, asli manasına yeni şeyler eklemiştir. Bunun misali salat, namaz kelimesidir. Aslı dua olan bu kelimeyi İslam genişletmiş, belli vakitlerde belli eylem ve sözlerle ifa edilen bir ibadet kılmıştır. Kimi kelimelerin anlamını daraltmış, öyle kullanmıştır. Cihat kelimesi bunun örneklerindendir. Arapların her türlü çabaya ıtlak ettiği bu lafız, Şeriatta İslam için sarf edilen çaba ve gayret için kullanılır. Bu basit mukaddimeden sonra şunu söyleyebiliriz. İslam'ın anlamını darattığı bir kelimeyi geniş anlamıyla, genişlettiği bir kelimeyi de dar anlamıyla anlamak sapıklıktır. Dini tahrife ve Muhammedi sünnetin tayyirine yol vermektir. Örneğin namazları terk edip buna da namaz duadır, ben de dua ederek namaz kılıyorum diyen birini düşünelim. Ya da dünya için koşuşturup, dünyevileşme çabasına cihad ayetlerini delil getirip, cihad gayrettir, ben de gayret ediyorum diyen birini ele alalım. Bu mukaddime ve örneğimizi hatırda tutup konumuza devam edelim. Şer'i olarak bidat ne demektir? Arap nugatından alınan bu kelime de şeriat nasıl tasarrufta bulunmuştur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en şerlisi sonradan çıkanlarıdır. Her sonradan ortaya çıkan bidat, her bidatte sapıklıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra ashabına döndü. Onlara gözleri yaşartan, kalpleri hüzünlendiren bir vaazda bulundu. ''Ey Allah'ın Resulü! Bu bir vedalaşma konuşmasına benziyor. Bize ne tavsiyede bulunursunuz?'' dedi içlerinden biri. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Size Allah'tan korkmanızı tavsiye ediyorum. Başı üzüm tanesi kadar olan habeşli bir köle dahi olsa, işitmenizi ve itaat etmenizi tavsiye ediyorum.'' Benden sonra yaşayanlarınız çok ihtilaflar görecektir. Benim ve Raşid halifelerimin sünnetinden ayrılmayın. Azı dişlerinizde sımsıkı yapışın. Sonradan çıkan şeylerden sakının çünkü her sonradan çıkan bid'at, her bid'at sapıklıktır.'' buyurdu. Bu iki hadisten yola çıkarak diyebiliriz ki, İslam bid'at lafzı üzerinde de anlam daratmasına gitmiş ve öyle kullanmıştır. Öncelikle kapsamını daraltmıştır. Lugatta her alandaki yenilik kastedilirken şeriat dini alandaki yeniliklerle sınırlamıştır. Dinde olmayan Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem yani dini tamamladıktan sonra ortaya çıkan her yenilik bidattir. İki hadis dikkatle incelendiğinde önce Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yolu ve onun sünnetinden bahsedilmiş, akabinde bidatlerden söz edilmiştir. Allah Resulü'nün kullanımında bidat, sünnet olmayan, sünnetin karşısındaki her türlü yeniliktir. İkinci daraltma ise sıfatında olmuştur. Lugatta bidat iyi veya kötü ayırt edilmeksizin her türlü yeniliğe ıtlak edilirken, şeriat sadece kötü ve yergi anlamında kullanmıştır. Her bidat sapıklık, her sapıklık ateştedir. Cümlesi buna işaret etmektedir. Bu açıklama şunu göstermektedir. Yazımız boyunca ele alacağımız İslam'ın yasakladığı bidat, din alanında yasaklanmasındaki gayede dinin muhafazasıdır. Bazılarının bidat gibi hassas bir konu konuşulduğunda, arabaya da binmeyelim, telefon da kullanmayalım tarzında gevezelik yapmasının boş oluşu da anlaşılmış olur. Umumen dini konuların hiçbirinde lakaitlığın kabul edilemeyeceği aşikardır hususen bidat gibi dinin özü olan sünnetin muhafazasına yönelik kayıtlık, tevhid ve sünnet ehli tarafından asla kabul edilmez. Dinde yenilik çıkarmanın yersiz oluşu Din tamamlanmıştır. Onda yenilik zımnen eksik oluşunu kabul etmektir. Ayette Rabbimiz şöyle buyurur. Bugün sizin için dininizi tamamladım, sizin üzerinize nimetimi tamamladım. ''Din olarak sizin için İslam'dan razı oldum.'' Maide Suresi 3. Ayet Rabbinin sözü doğruluk ve adalet yönünden tamamlanmıştır. Enam Suresi 115. Ayet Allah subhanallahu ve Teala dinini tamamlamış ve onda doğruluk ve adalet yönünde hiçbir eksiklik bırakmamıştır. Bunun kabulü imani bir zorunluluktur. Ancak tasdik bahsinde işlediğimiz gibi bir şeyi ikrar, onu kabul etmek anlamına gelmez. Bu kabulün insanın hayatında görülmesi gerekir. Önümüzde dolu bir bardak olduğunu farz edelim. Karşımızda bulunan ve elinde su sürahisi tutan birine, ''Bardak doldu, tamamdır.'' diyoruz. O da bize, ''Evet, bardak doldu.'' diyor. Bir yandan da su doldurmaya devam ediyor. Burada iki seçenek vardır. Ya muhatabımız yalan söylüyordur, bardağın dolduğuna inanmıyordur ya da bizimle inatlaşıyordur. Dinde yenilik çıkaran, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde olmayan bidatlerle amel edenler de böyledir. Allah'ın subhanallahu ve Teala tamamladım demesine rağmen hala onda yenilikler çıkarmaya çalışan, ya Rabbini bu hükmünde tekzip ediyor, ya da Rabbi ile inatlaşma içindedir. Sünnet imamlarından Malik Rahimehullah bu durumu şöyle ifade etmiştir. Kim dinde bir bid'at çıkarır ve bunun güzel olduğunu iddia ederse, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevine ihanet ettiğini söylemiş olur. Çünkü Allah ben bugün size dininizi tamamladım buyurmaktadır. Öyleyse o gün dinde olmayan bugün de dinden değildir. Bu imamın rahimehullah fıkıdır. Sözün önemine binaen biraz açmak istiyorum. İlk olarak din tamamlanmıştır ve Allah subhanallahu ve Teala Resulünü Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat ettirdiğinde insanları tamamlanmış bir din üzere bırakmıştır. Yenilik çıkaran her insana bakılır. Şayet bu yenilik din alanında yani bid'atse burada ciddi bir sorun oluşmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dini tebliğ etmekle yükümlüdür. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah kafirler topluluğuna hidayet etmez. Maide Suresi 67. Ayet Bunu yapmadığı takdirde risalet görevine ihanet etmiş ve dini insanlara tebliğ etmemiş olur. Öyleyse çıkardığı bidati güzel görenin önünde iki yol bulunmaktadır. 1- Bu yeniliğin dine uygun ve güzel olduğunu kabul edip, bu durumda uydurduğu yeniliği korumak için Nebi'yi görevine ihanetle suçlamış olacaktır. 2- Bu yeniliğin kötü ve delalet olduğunu ikrar edecek, böylece aleyhine şahitlikte bulunacaktır. Ayette yer alan bir ifadeyle devam etmek istiyoruz. Sizin üzerinize nimetimi tamamladım. Burada şu soru akıllara gelmektedir. Dinin tamamlanmasında nasıl bir nimet durumu vardır? Bu nimet dinin korunma altına alınmasıdır. Önceki peygamberler için bu söz konusu değildi. Onların vefatından sonra din adamları ve yöneticiler sürekli yeni ibadetler, tören ve uygulamalar ihdas ediyorlardı. Belli bir zaman sonra Allah'ın subhanallahu ve Teala resulleri aleyhisselam aracılığıyla indirdiği ve fıtrata uygun olan din kayboluyor. Yönetici ve alimlerin kendi heva ve zanlarıyla belirledikleri adetler din yerine geçiyordu. Buna kötü niyetli ve dini istismar edenler de eklenince muharref din dediğimiz şey kaçınılmaz oluyordu. Allah subhanallahu ve Teala bu ümmete dini tamamlamakla Din adamlarının, yöneticilerin, çıkarcı bezirganların, cahil ve heva ehlinin şerrinden onları korudu. Dine bir şeyler sokup onu tahrif etmek isteyen birileri çıktığında, din tamamlanmıştır, tamam olanın yeniliğe ihtiyacı yoktur denilerek buna engel olunur. Tarih boyunca İslam düşmanlığı yapanlar dışarıdan ve karşı cepheden istediklerini elde edemediler. Çünkü İslam ümmeti mücahit bir ümmettir. Cepereşmek, onun genlerinde var olan kahramanlık ve adanmışlık duygularını açığa çıkarır. Bu düşmanlık içerden gizlice ve din kismesi altında yapıldığında aynı şeyleri söylemek pek mümkün değildir. Bidatçilik, dine içten saldırır. Düşünün, birileri ümmete gelip sizin nebiniz sizi eksik bir yol üzere terk etti. Bu haliyle Muhammed'i yol sizi Allah'a yaklaştırmıyor Bırakın onun modası geçmiş sünnetini, size yepyeni ibadetler, törenler, ahlak ilkeleri icat ettik demiş olsun. Bu ümmete müntesip en facir insanların dahi bu sözlere tepkisi çok sert olacak ve hiçbir tabakada karşılık bulmayacaktır. Aynı teklif içeriden ve din kisvesi altında yapıldığında kitleler tarafından kabul edilip din diye uygulamaya sokuluyor. Oysa bidatçinin teklifi de yukarıdaki tekliften farksızdır. O da Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin yetersizliğine inanmış, dine dinden olmayan yenilikler sokmuştur. Evet, Allah'ın subhanallahu ve teala) dinini tamamlaması, İslam dinini tahriften muhafaza etmesidir. Bu öyle bir nimettir ki Yahudiler dahi bunu anlamış ve gıpta etmiştir. Yahudinin biri Ömer'e radıyallahu anh geldi ve şöyle dedi. Sizin kitabınızda öyle bir ayet var ki şayet o biz Yahudilere indirilmiş olsa o günü bayram edinirdik. Ömer radıyallahu an sordu o hangi ayettir? Bugün size dininizi tamamladım ayeti dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an vallahi o ayet cuma günü arefede inmiştir dedi. Bir Yahudinin dahi anlamış olduğunu anlamamaktan Allah'a sığınırız. Yahudi anlamıştı ki Müslümanların dinleri tamamlandığı için kıyamete kadar bozulmadan devam edecektir. Onlarsa tamamlanmamış dinlerinin yöneticiler, kötü niyetli din adamları ve heva sahibi cahiller tarafından tahrifini, her gelen asrın bir öncekinden kötü olacağını göreceklerdi. Din Nasıl Bozulur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Allah benden önce herhangi bir ümmete bir peygamber göndermiş olmasın ki mutlaka onun sünnetine yapışan ve onun yoluna uyan yardımcıları ve ashabı olmuştur. Onlardan sonra yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kavimler gelir. Kim onlarla eliyle cihad ederse o mümindir. Kim onlarla diliyle mücadele ederse o mümindir. Kim onlarla kalbiyle cihad ederse o mümindir. Bunun ötesinde hardal tanesi kadar iman yoktur. Bu hadis dinin bozulması konusunda umdedir. Anlıyoruz ki Resullerin aleyhimusselam tabileri kendilerinden sonra iki gruba ayrılıyor. Bir, Resulün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sarılan onun yoluna uyanlar. Bunlar Resullerin hayatında da vefatından sonra da onların havarileri ve ashabı olma unvanına layıktır. Bu ne büyük şereftir. 2. Peygamberlerin düşmanı olan, dini tahrif eden, kendileriyle mücadelenin iman olduğu topluluklar. Bunların ayırıcı vasfı yapmadıklarını söylemek, emrolunmadıklarını yapmak şeklinde belirtiliyor. Bidatçı, emrolunmadığını yapan kişidir. Allah ve Resulü ona ittibayı emretmiş, oysa bidatte yenilikte diretmiştir. Dinin korunması ve kişinin bireysel imanını muhafazası bu taifeyle mücadelesinde gizlidir. Buradan anlıyoruz ki Resullerin varisi ve ashabı olmaya aday topluluklar sadece bidatlerle değil, bunları ihdas eden muptedilleriyle de mücadele etmelidir. Bu da iki şekilde olur. 1- Resullerin sünnetine yapışmak ve onların yoluna uymak suretiyle hakkı izhar etmek. 2- Bidat'ın batıllığını ortaya koyup ehlini hecretmek ve onlarla mücadele etmek suretiyle batılı iptal etmek. Amellerin kabul şartı Bidatlar amel, kişinin diniyle kumar oynaması ve kendini hüsranların en büyüğü olan ahiret hüsranına düşürmesidir. Kim Rabbi ile karşılaşacağı günde ecir almayı umuyorsa salih amel işlesin, Rabbine ibadetinde hiçbir şeyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet Bu ayetten anlıyoruz ki yapılan ameller karşılığı alınacak ve alınmayacak olarak iki kısımdır. Bahtiyar olanlar kıyamet gününde yaptıklarının karşılığını alacaklardır. Bedbaht olanlarsa tüm çalışmalarına karşılık yaptıklarının sevabını alamayacak, hüsrana uğrayacaklardır. Şu ayetlerde olduğu gibi. Onların yaptıkları her bir iyi işi ele alırız. Onu saçılmış zerreler haline getiririz, değersiz kılarız. Furkan Suresi 23. Ayet Resulüm, dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler zelildir, durmadan çalışır, fakat boşuna yorulur, kızgın ateşe girer. Gâşiye suresi 1-4. ayetler Kimisi de yaptığının karşılığını almış ve yüzü aydınlanmıştır. O gün bir takım yüzler de vardır ki mutludurlar, dünyadaki çabalarından hoşnut olmuşlardır, yüce bir cennettedirler. Gâşiye suresi 8-10. ayetler Yukarıda zikrettiğimiz ayette Rabbimiz bizlere yol gösteriyor. Amellerimizin kabulü iki şarta bağlanıyor. Bir, amellerimizin salih olması yani sünnete uygunluk. İki, içine şirkin hiçbir çeşidinin karışmaması yani ihlas. İbni Kesir Rahimehullah salih amel yapsın. O şeraatta muafık olan ameldir. Hiçbir şeyi şirk koşmasın. Yani sadece Allah'ın rızası kastedilerek yapılan amellerdir. Bu iki şart amelin kabulü için gerekli iki rukündür. Mutlaka amelin ihlası ve Resulün şeriatına uygun olması gerekir. Demiştir. Bilakis kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse, Allah'a hakkıyla kulluk ederse, onun ecri Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır ne de üzüntü çekerler. Bakara Suresi 112. Ayet bu ayette yapılan amelin ecri iki şarta bağlanmıştır. Yüzünü Allah'a teslim etmek ve amelde muhsin olmak. i̇bn Kesir Rahimehullah bu ayette makbul amelin iki şartı vardır. İlki, halisane olarak sadece Allah'a yapılması, ikincisi, doğru olup Resulün şeriatına uygun olmasıdır. İhlasla yapıldığı halde amel şeriata uygun olmazsa kabul edilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kimin yaptığı amel bizim yolumuz üzere olmazsa o amel reddedilir, merduttur buyurmaktadır. Ruhbanlar ve onlara benzeyenlerin amellerinin ihlaslı olduğu kabul edilirse dahi Resûle tabi olmadıkları müddetçe kabul edilmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amellerden sünnetine uygun olmayanın sapıklık olduğunu söylemiştir. Daha tehlikeli olanı bunların kıyamet gününde kabul edilmeyeceğini söylemiştir. Kimin yaptığı amel bizim yolumuz üzere olmazsa o amel reddedilir. Kim dinimizde olmayan bir amel çıkarırsa o amel reddedilir. Buradan anlıyoruz ki dinde yenilikler çıkarmak yersizdir. Çünkü sünnete uygun olmayan ameller Allah subhanallahu ve Teala tarafından reddedilecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu denli açık bir hüküm ortaya koymuşken birilerinin ısrarla bidat'in güzelinden, olurundan, cicisinden bahsetmesini anlamak mümkün değildir. Allah akılla razı edilmez Bidatçı Allah'ı razı etmek için bidat ihdas eder. Onun zanlı bu yeniliklerle daha fazla Allah'a yaklaşacak ve onun rızasını elde edecektir. Bidatçı Allah'ın akılla razı edilmeyeceğini bilmelidir. Şayet insanlar akıllarıyla Allah'ı razı etmenin yollarını bulmaya muktedir olsaydı Allah insanlara resul göndermezdi. Bidatçının ihdas ettiği yenilik veya başkalarının ihdas edip bidatçının uyduğu amellerde bu fasit zan üzeredir. Üç sahabenin kıssası bu konuda aydınlatıcıdır. Üç sahabe Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerini sormak için onun evine geldiler. Kendilerine onun ibadetlerinden haber verilince içlerinden biri, ''Vallahi geceleri hiç uyumayacak, namaz kılacağım. Diğeri, her gün oruç tutacağım. Üçüncüsü, kadınlarla evlenmeyeceğim.'' dedi. Burada dikkat edilirse bu üç sahabe, Allah'a daha çok yakın olmak, onun katında daha fazla mükafat elde etmek için akıllarıyla böyle bir yol düşündüler. Oysa onlara, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, Ameli haber verildiğinde bununla yetinmeli, onda bizim için güzel örnekler vardır demeliydiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu haber alınca onları çağırdı. Bidatçinin mantığına göre onları ölmesi, maşallah ne de güzel bir karar almışsınız demesi gerekirdi. Allah Resulü ise şöyle tepki gösterdi. Şüphesiz ben uyur ve gece namaz kılarım. Bazen oruç tutar, bazen de iftar ederim. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meşru olan amelde kendisinin ölçülerine uymayan ve ondan fazlasını yapmaya yeltenen sahabelerine böyle tepki koyduysa acaba aslı sünnetten hiçbir eser taşımayan bidatlere tepkisi nasıl olurdu? Sahabe dahi olsa Resulün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin dışına çıkma hakkı yoktur ve meşru olan amelde ölçüsüzlüğü reddeden Nebi'nin hiçbir meşruiyeti olmayan bidatlere müsaade etmesi düşünülemez. Evet, dinin kemale ermiş olması, amellerin kabul şartının sünnete uygunluk olması ve Allah'ın Subhanallahü ve Teala akılla razı edilemeyeceği gerçeği dinde yenilik çıkarmanın yersizliğinin delilleridir. Bir sonraki yazımızda bidatlerin çıkış sebeplerini ve zararlarını yazmaya müesser kılmasını Rabbimizden niyaz ediyorum. Bu yazımla beraber birkaç noktayı aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Gerek cezaevlerinden, gerekse de dışarıdan birçok mektup alıyorum. Allah subhanallahu ve Teala tüm kardeşlerimizden razı olsun. Dünyada ve ahirette onlara ikramda bulunsun. İlk olarak bana yazılmış her bir mektuba mutlaka cevap yazıyorum. Müslümanların mektuplarını misafirlik olarak kabul ediyor ve bir misafire gösterilmesi gereken adaba riayet etmeye çalışıyorum. Haftanın bir günü sadece mektuplara cevap yazmaya ayırıyorum. Yetişmediği zamanlarda ki genelde öyle oluyor, kalanları bir sonraki haftaya bırakıyorum. Cevapların gecikmesi ilgisizlikten değil bu sebeptendir. Tüm kardeşlerimden helallik istiyorum. Cevapsız mektuplarla ilgili bazen şikayet alıyorum. Şunu belirtmeliyim ki ya mektubunuz bana ulaşmamıştır ya da cevap mektubu sizin elinize geçmeden başkasının eline geçmiştir. Bir başka konu mektup yazan ve bizlerle yeni tanışan bazı kardeşlerin medyada benimle ilgili duyduklarını gerçek sanıp bana öyle hitap etmeleri ya da on minvalde sorular sormalarıdır. Şunu belirtmeliyim ki ben insanları tevhide ve sünnete davet eden, şirkten ve bidatlerden sakındıran bir İslam davetçisi ve ilim talebesiyim. Bunun dışında hiçbir kimliğim yoktur. Dünyanın hiçbir yerinde faaliyet gösteren bir cemaat ya da örgütle İslam kardeşliği bağ dışında bir bağım da yoktur. Bu davet esnasında kendileriyle şeref duyduğum öğrencilerim ve insanları Allah'a davette yol arkadaşı olan kardeşlerim vardır. Tağutların rahatsız olduğu şey bizim akidemiz ve menhecimizdir. Onlar bu akidenin açıktan ve belli bir program ve disiplin, cemaat ve menhet çerçevesinde anlatılmasını istemiyorlar. İstedikleri gibi manipüle edebilecekleri, aralarında gönül bağ olmayan, birbirleri için değil, her biri kendi için yaşayan serseri mayınlar istiyorlar. Bizler teorik olarak buna karşı çıkıp, fiili olarak da Rabbimizin yardımıyla bu davete başlayınca onların hedefi haline geldik. Rabbimize hamdolsun, bunu şeref biliyoruz, tağutları ve onların kullarını tekfir, Onlardan ve dinlerinden teberri, sadece Allah'ı, Resul'ünü ve müminleri dost edinme ve bunu da tevhid ve sünnet ilkesi üzerine yapmayı bizlere nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz. Ancak sistem insanları inançlarıyla yargılayamıyor. Çünkü Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, onların hevalarından uydurdukları yasalarında, düşünce özgürlüğü diye nerede başlayıp nerede bittiği henüz belirlenmemiş bir madde var. Ondan dolayı bizleri gündemde olan ve terör listesine alınmış bir yapıyla yargılıyorlar. El Kaide diyorlar, olmadığı ışit diyorlar. O da olmadığı yakında El ismini vereceklerini tahmin ediyorum. Özellikle bizlerle yeni tanışan, dergimize abone olan kardeşlerimizin benzer sorularına ortak bir cevap vermek istedim. Dabamızın sonu alemlerin Rabbine hamd etmektir. Selam ve dua ile bu yazı Tevhid Dergisi'nin 33. sayısında yayınlanmıştır.